Sevgili dostlar, Oğuz Doğan Cengiz'den dinlediğiniz Çek Deveci Develeri adlı türküyle selamladık sizleri. Türkülerimiz, Anadolu insanının dilinden, gönülden söylediği, bazen ağlatan, bazen güldüren, sevindiren, duygu dolu gönül sesimizdir. Rüzgarı olup şahlanan, sel olup coşan, deniz olup dalgalanan yaşama sevincimiz, vefalımız, aşkımız, umudumuz, sevdamızdır. Bizler de bu güzel duyguları ezgi ezgi sizleri yaşatmak üzere Türkü Diyarı'nda buluştuk işte. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Programı hazırlayan Ayşe Değertekin, teknik yönetimde Tanak Güneş ve mikrofonda ben Ahmet Oğuz güzel Hepinizi sevgiyle selamlıyoruz.